Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri uzunca bir aradan sonra gönül sadasında yeniden birlikteyiz. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve ben deniz Kemal Sayar gönül sadasında söyleşmeye başlıyoruz. Yeni dönem hayırlar güzellikler getirsin. Bu arada e, Türk Dil Kurumu ve Radyo Televizyon Üst Kurumu bunun ortak gerçekleştirdiği bir etkinlikle programımızda güzel Türkçe kullanan programlar arasında sayıldı ve bir ödül layık görüldü. Türkçe'ye de hizmet etmek bizler için bir onurdur, bir şereftir. Türkçe'nin geliştirilmesine, güzel tutulmasına, temiz tutulmasına katkıda bulunmak zaten şiarımızdı. Bunun görülmüş ve takdir edilmiş olması da bizleri memnun etti. Bunu da arada söylemiş olalım. Hocam nasılsınız bugünlerde? Elhamdülillah. iyi Allah'a şükür. Hamd ederiz. Bugün bugünler Ervain eski tarihimize göre Ervain 22 Aralık'ta başlayıp 29 Ocak'ta bitecek olan 40 gün karakış eskilerin tabiriyle. Oo evet. Dayım bahsederdi. Eskiden derdi o yetişmiş tekkelerin açık olduğu zamana. Erbayin bitince tekkelerde helva kavrulur ve ikram edilirdi. Bu kışı da kazasız belasız atlattık şeklinde bir nükteden söz ederdi. Hı. Allah rahmet eylesin. Kara kışın son günlerini yaşıyoruz. Ama İstanbul'da şöyle bir şey vardır. Erbayin'in sonu Hamsi'nin onu. <gülüyor> Anikasın. <gülüyor> evet, dikkat etmek lazım. Şimdi evet. sonra da 50 gün var. Zaten Erbayin kır Hamsin 50 demek malum. Ondan sonra da Nevruz ilkbahar geliyor. Yani önümüzdeki Hamsi, Hamsin'in aşağı yukarı işte 30'u bu karakıştan dolayı. Ondan sonra inşallah yavaş yavaş Cemreler İstanbul'un baharı başlayacak inşallah. İnşallah. Hocam bu mevsimler acaba biraz yolunu yönünü şaşırmış olabilir mi? Şimdi geçmişte hayat yani teknolojik çağa girmeden önce iyi kötü kestirilebilir tahmin edilebilir bir ritimde akıp gidiyordu. Şimdi işte çok fazla bina yapmamız neticesinde ve biraz da bu şimdi küresel ısınmadan bahsediliyor. Sanki bu eskilerin bilgeliği de biraz boşa mı çıkıyor ne dersiniz? Eskilerin ki şöyle yani onlar malumunuz ta Sümerler, Babil'ler zamanından beri gözlem yapıyorlar ve kayıt altına alıyorlar. Bu bir, bir gelenek ve bilim yapan adamların da yaptığı şey odur. Kayıt alır, kayıtları tutar, uzun yıllar hatta uzun asırlar sonra onlardan bir netice çıkarır. Bizim kadim takvimimiz de bu bölge için öyleydi. Bunu eski takvimlerde yazardı, vardı. Hatta yani bunlar konuşulurdu insanlar arasında. Biz de kulaktan bunları öğrendik. Sonra belli bir yaşa gelince bunun doğru olduğunu görüp hatta şöyle söyleyeyim size genç yaşlarımızda yahu derdek işte meteoroloji var, meteorolojinin haberlerini dinleyin, ona göre davranın. Ama rahmetli peder ve büyük valide onlar çok dikkat ederlerdi bu Kasım meselesine. Malum. Hmm. Kasım ayının 8'inde başlıyor. Kasım günleri Hıbırlaz'e kadar devam eder. Hmm. Ee, i̇şte Kasım'ın kaçı oldu bugün? Ben de anlamazdım ya. Aradık ayı Ocak ayı falan derdi, Yok derlerdi. Kasım günleri miyim? Ee, bu dediğiniz böyle bir şey. Fakat tabii ki teknoloji gelişti. Tüketim çok arttı ve küresel ısınmadan bahsediyor insanlar ki doğru. ısınıyor Ve bu e, meteorolojik tahminler eskilerin Gözlerine dayalı tahminleri tutmaya da bilir. Ama mesela şu gün hatta benim burada bulunduğum yerdeki İstanbul'un çok yakınında bir eski köy şu anda mahalle deniyor. Her yer karlarla kaplı. Bu ayandan fırtınası. Yani kadim Bizans'ın bize bıraktığı Ayaos Andonis bir aziz bu. Onun adına tescillenen bir fırtına İstanbul'u böyle bir Beyaz örtüye kapladı, ciddi sıkıntılı da geçti bu dönem, bu mev, bu sene ve Bunun geçti bitti. Fırtına olduğunu e, hangi hususiyetlerinden tahmin ediyoruz hocam? Şöyle kasım şey ay, şey çıkarken, Erbağın çıkarken böyle bir fırtınayı bekliyoruz. Bir de e, Erbay'ın ortasında zemeri fırtınasını bekleriz biz. Ocak ayının başında, beşinde, altısında olur. Kasım günlerine göre bunlar bellidir. Mesela biraz evvel olabilir, biraz geç olabilir ama mutlaka olur. Az veya e, hafif veya şiddetli geçer, o da önemli değil. Ama mutlaka olur. Bunu beklememiz lazım. Bu seneki biraz şiddetli geçti. Esasında yarın ayandığın fırtınası günüdür. Yani şey çıkar, Erbayın çıkarken ama bugün oldu veya yani birkaç iyi. gün önce oldu. Hatta şöyle biz, malumunuz ben inşaat mühendisiyim. Bizim meslekte hı hı. duayenler var. Bunlardan bir tanesi de STFA firması. Onun şantiye mühendisine yazdığı el kitabı var. Bende o kitap zannederim, kitapların arasında bir yerde duruyordur. Orada diyor ki, sen diyor meteorolojiyi dikkate al. Ama diyor, hiç unutma ki bizim bu toprakların 3000 yıllık istatistikleme, tabi gözleme dayanan bir iklim tahmini var. Kadim e, takvimi de mutlaka göz ardı etmedi. O da masanda bulunsun diyor. Üç gün evvel, üç gün sonra, beş gün evvel, beş gün sonra mutlaka o fırtına olur. Dikkat ediyor. Çünkü malumunuz inşaat sırasında sıcaklık çok miyim? E, şantiye şartları altında. Çalışamazsınız ve yaptığınız imalar tefkede hatalı olur ve çöpe gider. O bakımdan şantiye mühendisinin bu eski tarihe de çok dikkat etmesi lazım diyordu eski mühendisler. Şimdikileri bilmiyorum meslekle alakama artık ince bir pamuk ütüğüne bağlı hale geldi şu anda. Ama kadim zamanlarda bunlar önemliydi. Hocam şimdi sizi dinlerken geçmişle bağ kurmanın bugünkü işimize ne kadar büyük bir ruh kazandırabileceğini hissettim ben. Şimdi o kadar mekanik hesaplar, efendim her şeyi mühendisliğe dökmek. Her şeyi bilebileceğini düşünmek. Bütün bunlar insana mesleki bir kibir veriyor. Fakat benden öncekiler biliyorlarmış. Benden öncekiler de bu işi gayet güzel icra ediyorlarmış. Onlardan da benim öğreneceğim şeyler var demek. Onların bilgeliğine, görmüş geçirmişliğine itibar etmek. insana bir tevazu veriyor. Yani... Ben de şu anki konumumu benden öncekilerin gözlemlerine borçluyum, dikkatlerine borçluyum hissi veriyor. Hekimlikte de böyle. Şimdi hekimlikte eğer e, işi sadece mekaniğe vurursanız bazı şeyleri atlama ihtimaliniz çok yüksek. Şimdi Hüsrev Hatemi Hoca bir hikaye anlatmıştı bana. Programımızda daha önce anlattım bilmiyorum. Anlattıysam da tekrar olsun. Evet, ahsen. evet tekrar Ahsen. Tekrarda faide vardır. Evet. Şimdi bir gün bir hocaları bizit için bir hastanın başına geliyor. Hasta daha dün akşam yatırılmış. Bir evvelki akşam yatırılmış. Ve tam tevkiki de yapılmamış. O zaman da öyle kolay değil hemen kan gönder şeker tetkiki bak filan zahmetli işler. Hoca girer girmez demiş ki kim yatırdı bu şeker hastasını buraya demiş. Hocam biz daha teşhis koymadık hasta yeni yattı demişler. Evladım bu şekerine bir baktırın demiş bu hastanın. Neyse gel zaman git zaman hastanın şekeri baktırılınca tabii hoca ya hayranlıkla öğrencileri gidiyorlar asistanları gidiyorlar. Siz nasıl anladınız efendim diyorlar. Evladım diyor bir idrar kabı konulmuş hastanın yanına ve idrara sinekler konuyordu diyor. Sinekler niye konusun o idrar kabına diyor. E hakikaten bu mesela gözlemin keskinliğinin ne kadar zaman kazandırabileceğine bir örnek. Şimdi böyle bir şey oluşmuş, bir bilgi birikimi oluşmuş. Bu bilgi birikiminden hareketle hem geçmişe selam veriyorsunuz hem sizden öncekilere selam veriyorsunuz hem de hayatın gelip geçiciliğini hissediyorsunuz hocam. Evet. evet. Yani diyorsunuz ki benden önce Bizans vardı o böyle dedi. Osmanlı böyle yaşadı ben de böyle yaşıyorum. Evet. Onlar geçip gitti ben de geçip gidiyorum. Evet. Çok kıymetli yani bu anlattıklarınız. olayın bir boyutu tabii ki şöyle yani siz esasında bir büyük mirasın mirasçısı ve emanetçisi ve nakili oluyorsunuz. Yani bu iklim üzerinden başladık ama olay daha bütünleşik bir hale doğru gidiyor, seyrediyor. Yani siz bir büyük mirasın hem mirasçısınız, yani ondan istifade ediyorsunuz, hem emanetçisiniz. Yani o mirası bir sonraki nesle intikal ettirmekle vazifelisiniz. Böyle bir, hem de onu naklediyorsunuz öbür nesle. Muhafaza ediyorsunuz ve öbür nesne naklediyorsunuz. Şimdi miras aile olarak düşünsek biz, yani diyeyim mi cetlerimiz, büyüklerimiz, bizden önceki insanlarla bir büyük akışın içerisindeyiz. Bu bilimde de böyle, söylediğimiz, sanatta da böyle, dinde de böyle, görgüde de böyle, hayatın her safhası da böyle, bizim meslekte de böyle. Şimdi siz doktorluktan e, şey e, misal verdin ben de mühendisler vereyim. Ben işte biraz böyle kırkli yaşlarda filan şeye baktım. Acaba dedim çok da imkanım olmadı. Yani acaba dedim benden önce gelen mühendisler bizim Teknik Üniversitede neler yapmışlar? Bazı kitaplar topladım. Eski harflerle basılmış, öne yani Osmanlıca basılmış evet. ve şunu gördüm ya hani bu iş bizimle başlamamış. Tabii. Çok beden gelinmiş, tercüme edilmiş, okutulmuş, yapılabildiği kadar. Sonra bir de o dönemde batıda ne varmış bunu mukayese etmeye çalıştım. Ve gördüm ki bizim cetlerimiz, hocalarımız yani bunu söylerken şöyle söyleyeyim. Yani ilimde ve teknikteki hocalarımız ondan benim mesleki cetlerim oluyor. Bu işin başladığı yerleri çok yakından takip etmişler ve kitaplarını yazmışlar. Ve bu kitaplar basılmış. Harf devriminden evvel basılmış. Baturama kitabı bende mevcut. Hatta onu bir küçük çalışma yaparak bir sempozyumda tanıttım. İnsanlar dikkatle dinlediler. Bu şunu gösteriyor. Yani biz bir haber değildik hayattan. Bir haber değildik ilimden ve teknolojiden. Bir de şuna çok dikkat etmek gerektiğini altını çizerek söyleyeyim. O dönemdeki bizim toplumumuzun bilgisi ve görgüsü, görgüyü bir defa ayıralım, bilgiden söz edelim, görgüden de söz edeceğiz ayrıca. Hı. Bilgisi batıda aynı toplum kesimlerindeki bilgiyle ne kadar örtüşüyordu veya ne kadar ondan uzaktı. Şimdi böyle iddialar var, Osmanlı cahil bir toplumdu diyorlar. Ben bunu asla kabul etmiyorum çünkü deliller ortada. Konuşmadan, incelemeden bakıyor insanlar hadiseye. Kadim dünyamızın bir takım delilleri var. Ders programları var, kitapları var, neşriyatı var. Onlara baktığınız zaman batıdaki kitlesel eğitimle aramızdaki farkı çok küçük olduğunu Hatta hiç fark yok. Bilimde de böyle. Evet orası teknoloji bakımdan ilerledi. Bilimsel devrimleri yaptı. Ama Osmanlı onları çok yakından takip etti. Ben bunu altın çizerek söyleyebilirim. Tekrar konuya dönersek yani bizden öncekilerin iklimle başladık hadiseye. Hayatın bütün safhalarında bunu teşmil etmek mümkündür. Bizden öncekilerin yaptığı şudur, hayatı takip ediyorlar ama hiçbir zaman kendi birikimlerini göz ardı etmiyorlar. Yeni takvimi alıyorlar, yeni takvimden beraber yaşıyorlar ama bu coğrafyaya ait, bu iklimsel koşullara ait şartları da kesik kes göz ardı etmiyorlar. İşte benim, Ben de onu yapmaya çalıştım. Hatta ajandam da var, kendime göre bir program yapıyorum, çizelge yapıyorum, günleri yazıyorum, randevuları yazıyorum yapacağım işleri yazıyorum. Oraya Kasım günlerini de eklerim ben. K hmm. harfiyle Kasım günleri. Evet. Eklerim. Mesela şimdi beklediğim bugün Kasım'ın 83'ü veya 84. bakarsam görürüm. Daha bir 20 gün sonra birinci cemre düşecek. Kasım 105'te. Kasım günleri 105'te birinci cemre. Hocam, o zaman Kasım bir mevsim gibi. Kasım yılı ikiye bölmüşler. Kasım günleri, Hızır günleri. Oh, Hıdırrellezdə güzel ya, evet. Hı, Hıdırrellezdə hısr günleri başlar, 180, 182 gün, 183 gün öyle gider. 365'i tamamlayacaklar. Kasımın 7'sinde de evet. Kasım günleri başlar Hıdırrelleze kadar, yani altı Mayıs'a kadar devam eder. Hadise budur. Birinci evet. cemre daha 20 günü var aşağı yukarı, yani o cemre biliyorsunuz kıvılcım ateş demek yani. Havaya, suya, toprağa düşüyor ve birer hafta arayla. 105 112 119 112'ye 7 ekle 119 evet. Ondan sonra eskilerin gibi bir sözü var söyleyeyim mi? 120 120'de ovaya 130'da yuvaya. Gelir. Keser kesem kesem yüz. Yüz önümüz düz. Evet. değil. Şimdi bakın eski yani eski İstanbul'da kış sor geçiyor. Ee, biz orta halli bir aileiz, Orta halli aileler için ve orta halli altı aileler için kış zordur, zor bir mevsimdir. Yaz kolay bir mevsimdir. Onun için sözler şöyle. Yüz önümüz düz. Yani çok fazla bir şey bekleme. Sonra 120'de ovaya, 130'da yuvaya kuşların gelişi baharın müjdecisidir. İnsanların hoşuna gider. Evet. Bahar gidiyor derler. Bu kışta atlattık derler bizim gibi yaşlılar özellikle. Sonra evet, 150 yaz belli. <gülüyor> 150? Yaz, yaz geldi. Yaz evet. belli. Yaz belli. Yaz evet. belli. 150 yaz belli evet. Öyle. Hocam bu sözlerde ben yine hislerimden gideceğim. Bilgiden değil de histen yola çıkarak birkaç şey söyleyeceğim. Bu sözlerde tabiatı munisleştirmenin ifadeleri var. Tabiat ne kadar haşin olursa olsun ona dost olan bir haleti ruhiye var. Yani tabiat zorluk çıkarabilir, sıkıntılar yaratabilir. Fakat o benim ababımdır. O bana Rabbimin bir hediyesidir. En huşunetli haliyle de öyledir. En güzel, en latif haliyle de öyledir. Ve her şey çevrime tabidir. Yani bu huşunetli hal sonsuza kadar kalmayacak. Bunun bir baharı gelecek. Sabretmek lazım, sabretmeye değer. Yani böyle bir şey ilham etti bana bu. Dost olmak tabiatta. Evet. Hani Rahmetli Gemuhluğlu her şeye dost olmaktan bahsediyordu ya. Tabiata da dost olmak. O Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Evet. Ve evet. ona düşmanlık etmemek. Şimdi bazı insanlar ifade ederken çok böyle sanki telin eder gibi tabiat olaylarından bahsediyorlar. Uğursuz kış efendim filan gibi. Uğursuz zaman gibi. Bence bizim düşünce tarzımızda böyle bir şey yok. Göreviz evet. kadarıyla. Evet, evet. evet. Ve işte bu çevre dostu diyorlar ya şimdi o tabi yani modernitenin biz tabiata hakem olduk. Tabiatın efendisi doğanın hakimiyiz. Doğa güçlerini kullanıyoruz. Anlayışına sürdüle, sürdürülebilir kalkınma geldi şimdi. Niye? Çünkü dördülük insanlar bu çok pahalı bir şey. Bunun yerine sürdürülebilir hayat, sürdürülebilir, sürdürülebilir çevirecilik geldi. Bizimki böyle değil. İslam medeniyet tasavvuru böyle bakmıyor. Biraz evvel buyurduğunuz gibi diyor ki bu Allah'ın bir lütfudur. Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Ve ben bu ayetlerin içinde yaşamakla mükellefim. Bunları güzel görmekle mükellefim, bunların güzel tarafını bulmakla mükellefim ve bunlardan ibret almakla mükellefim. Şimdi insanlar farkı fark eden mahluklardır. Kış olmasa yazın kıymetini bilmezler. Bahar olmasa kışın kıymetini bilmezler. Dolayısıyla böyle bakmak lazım hayatta. İnsanlar öyle bakıyorlardı. Tabii ki sizin bu son sözleriniz bana da çok şey anlattı, öğretti. Ben bunları güzel tekerlemeler diye çocukluğumdan beri bellemişim. İşte yüz önümüz düz, hani artık kış bitti filan zaten malum biz şöyle yetiştik. Odun kömür alınırdı. Yani Mart ayı geldiği zaman kömür de odun da yavaş yavaş biterdi. Rahmetli de aman derdi hava daha soğumasın da bir daha alamayız. Yani imkan meselesi bu. Bir de kömür karneye bağlı. Hadi odun değil de kömür karneye bağlı. Esas kömür ısıtıyor. Yani böyle bakarlardı. idareli kullanırdık hadiseyi. Bir kazak daha giyderdi mesela yani. Şimdiki gibi kalori veri yükselti kombi yok. Böyle bir şey söz konusu değil yani. Bu şartlarda yaşıyorsunuz. Ama bu da kışıda hissediyorsunuz. O zaman yazın kıymetini daha çok anlıyorsunuz. Vesaire. İşte yüz önümüz düz. Yüz de ovaya, yüz yuvaya. Bu daha bizi mutlu ederdi. Çünkü göçmen kuşlar geldiler. Hayat yeniden tazelendi. Hatta bazı evlerde kuş yuvaları vardı. Onları bozmazlardı. Hı hı. E, ağaçlarda şehrin içinde bahçeler vardı. Ağaçlarda leylek yuvaları vardı. Ve o leylekler o yuvalara gelirlerdi. Bunlar büyükler içinde, hele biz çocuklar içinde çok farklı bir e, görüş, çok farklı bir neşe kaynağı olurdu. Büyükler oradan bir hikmet çıkarırlar. Biz de onlara bakarak bu hikmetin ne olduğunu anlamaya çalışırdık. Kuşlar üzerinden yeni bir hayat tarzı. Denemeye çalışırlardı onlar. Hacı Leylek. <gülüyor> i̇şte Leylek de hayatın içinde. Hacı Tabii. Leylek de hayatın içinde. Tabii. Doğal olan, fıtri olan bu hocam. Yani yanlış olan ise bizim yaşa bugün yaşadığımız hayatlar. Ee, doğal olan insanın kendini e, tabiatın çevrimlerini ayarlayabilmesi. Tabiatta hiçbir şey acele etmiyor. Evet. Ay acele etmez, güneş acele etmez. Her şey zamanı geldiğinde ortaya çıkar. Hacı evet. Evet. leylekler zamanı gelince gelirler. Biz çok e, acıyıcı mahluklarız e, ve bu aceleyle beraber ruhlarımız geride kalıyor. Kızılderilerin söylediği gibi. Evet, Bir evet. de çocuklarımızı bu tabiatın hadiselerine, çevrimlerine dikkat ederek büyütmeyi de unuttuk. Yani bir yaprağın renk değiştirişine, baharın gelişine, cemrenin ne olduğuna dikkat ederek büyütmeyi unuttuk. Yani bu sözleriniz o kadar kıymetli ve o kadar aslında hepimize kulağımıza küpe olacak şeyler ki. Büyükler büyükler böyle söylemişlerdi. Onlar da bir geleneği aktarıyorlardı bize. Tabii, tabii. Tabii, o çok mühim bir geleneği. Saatli marif takvimini evimize yeniden kurmamız lazım. Hiç olmazsa oradan okuyorduk. Ben uzunca bir süre Saatli Marif Takvimi'ni takip ettim. Yani evimi astım her zaman. Evet. Ee, ve oradan işte Cemre'nin düşüşü, Cemre geliyor. E, takip edebiliyorsunuz. Evet. Ee, öbür türlü günlük hayatın keşmekeşi, koşturmacası içinde maalesef fark edemiyoruz. Evet. Ve tabii o mevsimin kendisine göre hazırlıkların söz konusu olur. Bahar gelirken bahar temizliği yapılır evlerde. Havalandırılır işte vesaire. Bir takım hazırlıklar olur. Bahar meyvelerine doğru. Mesela kuzu mevsimi şimdi işte koyunlar kuzuluyorlar ve süt, yoğurt bunlar eski zamanda evlerde yapılan. Süt alınıyor, yoğurt yapılıyor ve yumurtalar oluyor yeniden. Bir hayat, bir tazelenme mevsimi tekrar çocuklar ve büyüklerle birlikte aynı zamanda. Büyük aileler adeta mevsim şenliği yaşanırdı eski İstanbul'da ve eski cemiyetimizin içerisinde. Burada eskiye ökülmüyorum ben. Onun kalın çok kalın çizeyim. Ama biraz evvel de söylediğiniz gibi hayatın bir ritmi var. Yani iklimlerin, mevsimlerin bir ritmi var. O ritmin de saniyeyi, varzığı Cenab-ı Allah. Onun kurduğu bir düzen içinde yaşamayı bilmemiz lazım. Ve o düzen içerisinde bizim kul olarak ve eşevi mahlukat olarak var olduğumuzu bilmemiz lazım. O düzenle irtibatımızı hiç kesmememiz gerekiyor. Biraz önce de yine çok mühim bir noktayı temas ettiniz. Dediniz ki bir yaprağın, bir yaprağın sarardığını çocuk görmeli dediniz. Evet. Eylül ayı geldiği zaman yavaş yavaş yapraklar sararmaya başlar. Bu ta kasamaya sonuna kadar devam eder. E bütün yapraklar dökülür. Bu işte Hay isminin dönüşmesidir. Ö hayatın ve ölümün sahibi artık ölümü gündeme getiriyor. Çocuk bununla büyürse ölümle dost olur, ölümü bir realite olarak kabul eder, ölümler ölümle beraber yaşamayı öğrenir. Hadise. veya ondan da korkmaz kıymetli hocam. Evet, Tabii evet. olanın bu olduğunu fark eder. Evet evet bu bir evet bir hüzündür doğrudur, bir hazin zamandır doğrudur ama hayatın bir realitesidir. Ve bu bir büyük takdirin içerisinde olan bir realitedir. Ve ölüm asla bir yok oluş değildir. Sonra oradan nereye geçiyor biliyor musunuz? Ölürse tenler ölür, canlar öylesine ile geçiyor. Tabii, tabii. Bu benim yaşadığım macera böyle 13-14 yaşında bu şiirleri gördüm. Yahu ten ne demek, can ne demek? Orta son lise bir sıralarında. Ondan Hı. sonra işte yavaş yavaş <gülüyor> teni ve canı. <gülüyor> Hala öğreniyoruz. Bitmez o. Ama yani oradan çıkıyor işte can can ölmüyor bir başka aleme doğuş oluyor bu şekilde. Ee, can bu işte... da ne kadar güzel bir sözcüktür. Değil mi? Değil mi? Dün Röne Genon'un kitapları yeniden neşedilmeye evet, başlandı yeni ben bir de. tercümeyle orada onunla ilgili bir önsöz okuyordum da çok etkiledi beni son nefesinde diyor ki e, nefis azat oldu. Evet. Son, son şeyinde nefis azat oldu diyor, Allah Allah diyor ve ruhunu teslim ediyor. Evet. Yani bir metafor var bizde, canın ten kafesinde hapis olması evet. şeklinde. Evet. Can kuşu uçup gidiyor. Vefat hep bir son, bir karanlık, bir yokluk gibi batı düşüncesinde resmediliyor. Evet. Bizde ise can kuşunun uçup gitmesi, özgürleşme muazzam bir şey ya. Hayata bakışı çok olumlu hale getiren bir şey bu. Şimdi İsterseniz bir... kıymetli hocam bunu da bir sonraki programımıza bırakalım mı? Bırakalım. Hey, hey. Yani ben size yeni keşfettiğim bir kişiden bahsetmek istiyorum. Müsaade buyurursanız. Teşekkürler. David Urkuhart. David Urquhart çok enteresan bir insan. Şimdi bir öz nefret hastalığı var bizim toplumumuzda. Kendimizi beğenmemek, kendimizi tahkir etmek. Böyle bir arkadaşla, bir akademisyen arkadaşla konuşurken sonuçta başka yerlerden bu kişiye ulaştım ben. Ve en, yani eski dönemde 1800'lü yıllarda yaşamış bir şahıs. Fakat bu şahıs tam bir Türk ve Müslüman dostu. Sultan Abdülaziz zamanında yaşıyor. Ve Hazreti Peygamber'in ne zulmediniz ne de kendinize zulmettiriniz hadisiyle yaşıyor. Ve onu da bize telkin ediyor. Her durumda Osmanlı'nın yanında, her durumda Osmanlı'yı savunuyor. Ve bir hata olduğunda bize yönelik, kendimize yönelik bir, Hata yaptığımızda da bizzat mektuplarla falan uyarıyor. Şimdi bu kişiden neden bahsediyorum? Bir de geçen bir arkadaşımız enteresan bir Edward Hallett Karın Karl Marx kitabından bir kısım gö gönderdi. Oradan bu kişinin hayatına gittim. Şöyle yazıyor hocam, orada bir nottan okuyacağım. Tamam. David Urguhart bir Yunan sever olarak Yunanistan'a gitti ve Türklerle 3 yıl savaştıktan sonra Türkiye'ye gitti ve aynı Türklerin hayranı oldu. İslamiyet'i delicesine hayran olmuş. Şiari şöyle, eğer bir kalvinist olmasaydım yalnızca Müslüman olabilirdim. Türkler, özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminin Türkleri istisnasız dünyada en mükemmel millettir. Türk dili dünyadaki en mükemmel ve en melodik dildir falan gibi böyle çok mütefit ifadeler bu da Karl Marx'ın Engels'e yazdığı mektuptan New York Tribune'da yayınlanmış şu şimdi siz bize aktarıyorsunuz siz ucundan oralarda dolaşmışsınız kıymetli hocam o kadar değerli bir tecrübe ki bu. bu bir aslında sözel tarih aktarımı biraz şu öz nefretten artık arınmamız lazım yani biz bir şey yapamayız biz bir şey beceremeyiz biz zaten efendim ilkel bir tırnak içinde milletiz, toplumuz gibi kendi kendimizi sömürgeleştiren zihniyetten de kurtulmamız lazım diye evet, evet. sözü size bırakayım. Evet haklısınız aynen öyle. Bunu bize öğrettiler. Esasında olan hadise teknolojik olarak birazcık geri kalmaktır. Onun dışında başka bir şey yok. Biz şimdi hayata şöyle bakıyoruz bu modernite veya bize onu öyle öğretti. Diyor ki teknoloji her şeydir. Onun dışında hiçbir şey yoktur. Teknolojik sahada bir inkişaf gösteremezseniz siz bir hiçsiniz diyor. Böyle bakıyor ve bunu da insanlara kabul ettirdi. Burada tabii ki çok farklı faktörler var. Onlar inşallah bir gün daha rahat bir zamanda konuşulur. Hem aramızda hem memleketimizde. Ama özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Modernitenin teknolojik üstünlüğünün hiçbir şey yaramadığını kendileri de gördüler. Çünkü ben onun altını çok kalın çizerek her zaman söylüyorum bu son zamanlarda. Birinci ve iki dünya savaşlar esasında bir yanılsamadır. Onların doğru adı modernitenin kendi iç savaşlarıdır. Ve o savaşın bulunduğu, yapıldığı yer dünya yüzeyidir. Modernite o savaşlara birçok mazlum kitleyi de içine çekmiştir, içine almıştır. Modernite kendi nefsi emmaresinin esiri olarak birbirleriyle savaştı ve bu hala devam ediyor. Bakın dünyadaki büyük güçlerin savaşı, hepsi bunların modernisttir. Hiçbirisinin modernite dışında bir iddiası da yoktur. Biz tabii ki kendimizi tanıdığımız, tanıyabildiğimiz zaman, ona güç yetiştirebildiğimiz zaman bu öz nefretten de kurtulacağız. Siz böyle söylerken aklıma galibin meşhur uzun bir, Tercihi bendi var. rucu bendi şöyle, Hoşça bak zatına kim zübbe alemsin sen, merdümi didi ekvan olan ademsin sen. Şimdi tabii siz insanlara Diyon Edebiyat'ı okutmazsanız, okutmanın ötesinde nefret ettirirseniz bu insanları bu edebiyattan öyle bir okutuyorsunuz ki, insanlar bu edebiyattan nefret ediyorlar, hiçbir şey anlamıyorlar. Bu hayatın içinde en derin felsefeyi yapan ve bir teslimiyetin de simgesi olan bu edebiyatı sevdirmezseniz, bunun dilini öğretmezseniz insanlar tabii ki sizin öğrettiğiniz bilgilerin içerisinde mahkum olup kalacaklardır. Dolayısıyla İslam medeniyet tasavvuru noktasından baktığımız zaman biz eşrefi mahlukatız. Hayır, şu anda teknolojik bakımdan şu anda değiliz ya. Hani diyelim ki bir asır önce, aşağı bir buçuk asır önce teknolojik bakımdan geriyiz. Ama Allah bize eşrefi mahlukat olduğumuzu söyledi. Demek ki bu da geçecek bir zaman sonra. Nitekim şimdi geçiyor. Zaten modernitenin sıkıntısı o. Türkiye şimdi bu teknolojik bakımdan olan geriliğini... ...fersa fersa geride bıraktı. Ama ruh hastalık çok kolay geçmiyor. Beden hastalığı sizin sağınız. Bedensel hastalık kolay geçiyor. Ruh hastalığı... Şey babalar manevi hastalık derlerdi. Onlar kolay geçmiyor. Onların tedavisi zor. Onlarla uğraşmak çok kolay bir şey değil. İnşallah zamanla onlar da geçer diyoruz. Mahir Hoca'yı hatırlıyorum böyle zamanlarda. Tabiatla ilişki kurardı. Hayatla ilişki, eski hatıralarla ilişki kurardı. İnsanların zor zamanlardaki düşünce ve duygusallıklarını aktarırdı. Nasıl bir ferahlık olurdu orta yerde? Onu da söylemeden geçmeyeceğim. Hem de rahmet evdeciyle olsun diyor. Allah rahmet eylesin. Kıymetli hocam, dininize, gönlünüze sağlık. Bizi Geçmiş takvimin koridorlarında dolaştırdınız. <gülüyor> evet, evet. Şimdi, şimdi inşallah. Şu, şu an bugünün sloganı ne hocam? Bugünler ne diyeceğiz? Geçmiş takvime göre düşünecek olursak. Bugünler şimdi Erbay'ın bitiyor. Artık e, yani biz kışı atlattık diyebiliyoruz inşallah. Öyle mi? Evet yani Erbay'ın bitti en azından. Bu şöyledir yani bir merasim tertip ediyorsunuz. Bir ikramda bulunuyorsunuz, bir sürür doğuyor, budur yani Hocam bu. bakın burada da başka bir şey var, yani burada da hayatın ufak değişimlerinden bir sevinç üretebilmek evet, kabiliyeti var evet, muazzam evet. bir şey bu yani lojik baktığınız zaman 30 Ramazan bitti efendim işte ıydı, sayıdı, fıtır özellikle bu kelimeyi kullanıyorum Ramazan bayramı ıydı, Saydı fıtır geldi, ne fark ediyor yani astronomik bakımdan o da bir gün, o da bir gün. Ama ona öyle bir anlam yüklüyor ki kudema ve tabii ki İslam medeniyeti esas oradan geliyor. Bir anda her şey değişiyor. Ramazan-ı Şerif bitti, bugün bayram diyorsunuz yani. Veya ıydı etha, kurban bayramı. Ne oluyor yani? Ee, astronomik bakımdan o da bir gün, o da bir gün. Hiçbir şey fark etmiyor. İşte bizim e, hayata ve zamanı yüklediğimiz manadır mühim olan. E, kara kış geldi, bu bir takdir idi. Ve 40 günü bitirdik elhamdülillah. Huzurla, sükunla, sağlıkla. iç huzuru çok daha mühim bunun içerisinde. Ve teslimiyetle. Bir helva kavuşsak ne olur ki? Yani eşe, dostlar, komşulara ikram etsek, tatlı katla yesek, evde yapsak bunu mesela. Çocuklarımızla efendim, evlerde uyayalımız eski tabirle. Çok tatlı olur. Ve çocuklar da böyle yetişiyorlardı. Tabii. Ev. Ev. Tabii. Evde yapılan işler. Evde yapılan helvalar, evdeki cemiyetler, evdeki cemaatlar, yani bu dışarıdan söylenen yemeğe benzemez. Evde kavrulacak. Zahmeti var mı? Var. Ama mutluluğu zahmetini katlar onu da söyleyeyim size yani. A aşağıdan gelen heves, aşağıdan gelen o çocukların katkısı ve çocukların duası çok önemlidir. Onu da altını çizelim. Çocuklara dua ettirmek lazım. Bana ettirirlerdi ee, çocuklara dua ettirdiğiniz zaman. Çünkü o kalpler saf kalplerdir. O kalplerde riya bulunmaz. Fitne hiç bulunmaz. Saf kalplerdir onlar. Tecelli öyle de yani. Sonra da öğreniyoruz biz. <gülüyor> biz büyüdük ve kirlendi dünya diyor şair. Evet. <gülüyor> evet efendim. Ümit Hocam gönlünüze sağlık. Değerli e, Gönül Sadası dinleyenleri, e, bir programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinize hayırlı günler e, diliyoruz. Mevsimlerin Hissedildiği tabiatla hem ahenk olduğumuz anlamlı günler diliyoruz efendim.